Kaniyet okumalarının 10.sunu yapacağız bugün. Bayağı istikrarlı gittik. Her ne kadar katılım biraz teravih, namazı, teşbiğine uyduysa da fena değil. Yani cemaatin devamı iyi yani. Farklıklar ve değişmeler olmakla birlikte. Bugün esas konumuz, ana konumuz bir vaka incelemesi yapacağız. Kelami metafizik ve astronom üzerine konuşacağız. Yani burada kastettiğimiz klasik astronomi anlayışının e, özellikle 15. yüzyıl ve e, 16. yüzyıla doğru dönüşümü ve 15. yüzyıl sonuna doğru dönüşümü ve bunun kelamla olan ilişkisi. Böylece e, kavramsal dönüşümlerin pratik bilime, pratik bilimdeki Yeni verilerin de kavramsal dönüşümlere nasıl neden olduğu aralarındaki ilişkilerin ne olduğu konusunda değineceğiz. Ama öncelikle 15 gün önce anlattığımız konuları şöyle kısaca atıfta bulunalım. Geçen hafta şunu söyledik. 1453 ile 1600 arasında ortak bir kültür havzası yaratılmıştı. Daha doğrusu daha önce... Oluşan Kültür Havzası'na Osmanlı aktif olarak e, katıldı. Türkistan'dan başlayın İran, değil mi? E, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Anadolu, Balkanlar ve İtalya. İtalya da artık bu Kültür Havzası'nın ortak bir parçası. Özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İtalya'da okunan bilim eserlerine baktığımız zaman %80'i, %90'ı... E, İslam coğrafyasıyla üç aşağı beş yukarı aynı. Dolayısıyla bu yüzyılda Osmanlılar artık e, takip eden, ondan sonra aktaran değil, aktif birer katılımcı, üretim yapan e, ve klasik İslam kültürünün çeşitli disiplinlerine e, katkıda bulunan bir konuma geliyorlar. İşte Hoca işte Ali Kuşçu, İbn Kemal. Taşköprüzade, Mustafa bin Ali el-Muvakkıt, Kınalizade, Seyidi Ali Reis, Piri Reis, Takihittin Rasit gibi pek çok isim, çeşitli alanlarda tabi bunlar değişebilir. Din ilimlerde farklıdır, mantıkta farklıdır, dil bilimlerinde farklıdır, matematik bilimlerde farklıdır, felsefi ilimlerde farklıdır ama hangi hatta alırsak alalım, kendi paradigması içerisinde, kendi çerçevesi içerisinde derinlemesine o Çerçevede çalışan ve üretim yapan pek çok ismin yetiştiği ve bu isimlerin ürettiklerinin de diğer coğrafyalarda itibara alındığı, dikkate alındığı, eleştirildiği ya da kabul edildiği söylenebilir. Yani kısaca bunun Türkçesi artık e, Osmanlılar kendi e, ben idraklerini, kendi e, yaptıklarını yorumlamaya başlıyorlar bu dönemde. Burası çok önemli. Özellikle 1500'den itibaren kendi yaptıklarını yorumlamaya başlıyorlar. Bu pek çok şey yansıyor tabii. Bunun yanında Türkçe bir entelektüel dil olarak yükselmeye başlıyor. Edebi dil yanında. Edebiyat çok önce vardı. Ama özellikle hem Helenistik hem de İslam döneminde üretilen eserlerin Türkçeleştirilmesi, Türkçe yeniden ifadesi bu dönemde çok yoğun olarak yapılıyor. Bu da önemli bir tespit. E, kurumlar zaten dönemin maddi imkanlarına ve politik organizasyona bağlı olarak son derece gelişmiş. Yani hiç ayrıntılı konuşmaya gerek yok değil mi? Sadece Mimar Sinan eserlerine baktığımız zaman bu dönemdeki kurumsal örgütlenmeyi ve düşüncenin e, yapı üzerinden, e, bina üzerinden e, kendini göstermesini müşahede ediyoruz. Evet, bu ama benim kişisel kanaatim e, bu dönemdeki en önemli özellik bu çok iddialı gelebilir size. Benim kişisel kanaatim katılırsınız katılmazsınız gider bir ayran içerim yani sorun yok. Türkler 960'tan itibaren yani Oğuz yağguluğundan Cende inişten itibaren o bir süreç vardı ya. ilk defa Kendilerinin tarihte önemli bir rol oynadıklarını, yer tuttuklarını idrakine varıyorlar. Bir üst idrak geliştiriyorlar. Devlet-i ebed müddet, nizama alem gibi pek çok politik kavram ki bunların çoğu usulü fıkhtan alınmadır. Bunlar Türklerin icat ettiği bir şey değil. Hangi ses? Silahla şey yapabiliriz. Kesemedin. Oradan kapan, şey az, Oradan kapanmıyor. I, zaten kapan, o şey, şey yiyeyim, o Bizi sabote ediyorlar. Klima kapalı ama klimadan <gülüyor> Kesilebilecek ses zannetmiyorum. Klima kapalıysa. Bazı sesler kesilmez. Tena, bunu da öğrenmiş olun. Ders ki Eyvallah. Belki oradan bir hatla birileri dersi dinliyordur, <gülüyor> ha olabilir mi? Ya Albu İsmail Hoca koyuyor onu YouTube'a, yani sıkıntı yok. Evet. Yani 1960'tan itibaren savaşan, devlet kuran, İran kültürüyle haşır neşir olan, İranlaşan, değil mi? Persleşen, işte çeşitli bulundukları coğrafyalardaki kültürlerle katıp karışan. Bir süre sonra eriyen bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı Anadolu'da İstanbul müfettiğinden sonra kendi yaptığı işi ve kendine farklı bir rol biçiyor. Bakın devlet ebed müttet kavramının tarihi 1490'dan önceye gitmez. Oralarda da şeydir müphemdir belli belirsizdir. Ama Kanunun ikinci Dönemi'nden sonra artık devletin merkezi kavramlarından biri haline gelir. Ya da nizam alem kavramı her zaman kullanılmıyor bu. Usul-ı var ama bir politik kavram olarak yine bu tarihten itibaren yükselmeye başlıyor. Bunu e, sadece e, mimari eserlerde, savaşlarda görmüyoruz. Rüyalarda bile görüyoruz. O dönemde o kadar ilginç rüya şeyleri var, kitapları. Baktığınız zaman rüyayı gören e, elitlerin devlet hakkındaki tasavvurları, ondan sonra devlet adamları hakkındaki kanaatleri, hadi onu da geçin, Katip Çelebi, Koçi Bey gibi 17. yüzyılın başındaki ıslahat fermanlarını yazan insanların altın çağı olarak kendilerini hangi dönemi alıyorlar? Fatih, Yavuz, Kanuni değil mi? Yani niçin Katip Çelebi gibi bir bürokrat, Koçi Bey gibi bir bürokrat bir e, yüz önceki dönemi idealize ediyor? Çünkü o dönemde gerçekten bugün bizim içinde yaşadığımız kimlik belirli vehçeleriyle, belirli olabiliyor. E, nitelikleriyle oluşmaya başlıyordu onlar. Elbette buna başka şeyler katılıyor. Bunu ben kendini yorumlamak olarak görüyorum. Bir insan kendini yorumlamaya başladığında kendilik bilincine ermiş demektir. Kendi yaptığını e, idrak etmiş, kendi önemini fark etmiş demektir. Bu kültürler içinde geçerlidir. Bugün Türkiye'deki en bir sorun kendimizi yorumlayacak bir dilimiz ve gücümüz yok. Onun için başka kültürlerin etkisine maruzuz. Bir başörtülü hanımın son derece dindarane görünümün altında televizyonun şey, telefonundaki resim idolünün bir Hollywood aktörü olması o insana hiç rahatsızlık vermiyor. Nedir bu? Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Ağzına kadar kapalı yani herhangi bir örtülme biçimi değil, belli ki hassasiyetleri yüksek ablamızın. Ama telefonundaki idolü bir akrist, batılı Amerikalı bir akrist. Bu bir şizofrenidir. Bu kendisi hakkında bir kanaati olmamak demektir. Bundan biz beri değiliz, ha, o arkadaşımız, yani ismi zaten vermiyorum da kim olduğunu da bilmiyorum, otobüste gördüm. O öyle de biz çok iyiyiz falan değil, hepimiz öyleyiz, Ben de dahil. Niçin? Kendimizi yorumlayacak üst bir dilimiz yok. Hiçbir açıdan. Dolayısıyla e, kendimizi ifade ederken kendimize ait sembolleri kullanamıyoruz. Kendimize ait semboller yok çünkü. Halbuki bir kültür kendini sembolleriyle gösterir. Dildeki sembolleriyle, mimarideki sembolleriyle mimari eleştiriyoruz. Allah aşkına Türkiye'de eleştirdiğimiz mimarın dışında mimar esiremeyecek adam yok. Yapan kişiler ya da yapmaya kalkışan kişilerin zihniyetine bir bakın. Kendini yorumlayan insanlar olduklarını görürsünüz. Turgut Cansever gibi mesela. Kendisi hakkındaki kanaatini ben bizzat yaşadığım için biliyorum. Kendine saygısı var, kendisini önemsiyor, yaptığı işi e, anlamlı buluyor. Dünyayı değiştirin düşünüyor onun üzerinden. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Bence işte 16. 15. yüzyılın 2. yarısından itibaren 16. yüzyılda Osmanlı'nın ulaştığı zihniyet değişikliğini bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii dediğim gibi bu benim kişisel yorumum. Farklı bir şekilde görülebilir. Evet, şimdi bugünkü konumuza geldiğimiz zaman. <gülüyor> Neydi konumuz? Ee, astronominin dönüşümünü inceleyeceğiz. Ve kelamın buna olan etkisini ve bu 15. yüzyılın ikinci arasında ortaya çıkan durumu. Tabii biraz belki teknik gibi gelebilirsiniz ama merak etmeyin. Ben çok tekniğe girmeden meselenin kavramsal boyutunu e, ifade etmeye çalışacağım. Bir kere şunu söyleyelim baştan. Felsefe bilim tarihinde hiçbir şey sabahtan akşama olmamıştır arkadaşlar. Yavaş süreçlerle, binlerce insanın emeğiyle e, ortaya çıkan bir değişim söz konusu. Dönemin şartlarını dikkate aldığımızda iletişim, ulaşımdaki nüfus yapısındaki özellikleri dikkate aldığımızda birbirini çok entegre olan ve birbirini besleyen yapılar da yok. Mesela Çin'deki herhangi bir gelişme ya da bir buluş Hinde Hint'teki bir yeni bir keşif İslam'a İslam'daki Batı'ya çok kolayca aktarılan ve etki gösteren bir şey değil. Mesela Çinliler Milattan sonra 2. yüzyılda negatif sayıları kullandılar. Akdeniz medeniyeti ise 16. yüzyılda. Arada 1400 yıl fark var. Pek çok konuda bunu örnek vermek mümkün. Ee, diyelim ki Endülüs'teki bir gelişmenin İslam medeniyeti, aynı medeniyeti paylaşmasına rağmen Endülüs'teki bir gelişmenin matematikte, astronomide kolayca başka bir tarafa aktarılması ve orada benimsenip eee onun üzerinden devam edilmesi öyle kolay bir iş değil. Aynı medeniyet içerisinde bile. Aynı medeniyet içerisinde bile buluşlar, keşifler, yorumlar kolayca e, entegre olmuyor. Diyelim ki İbn Heysem'in kurduğu yeni optik. Hemen aa ne güzel bak Mısır'da İbn Heysem diye bir alim e, yepyeni bir optik bilimi kurdu. Eyvallah hadi bakalım buradan devam edelim diye bir şey yok. Bugünkü gibi değil. Bugün diyelim ki yeni bir icat ve keşif olduğunda bilim camiası ve onun alt bilimleri hemen onu ne yaparlar? Uygulamaya başlarlar. Bu tıpta olabilir. Bunun çok çeşitli nedenleri var. İşte bilimin teorik olması o dönemde. Bilim klasik gelenekte teorik bir çalışmadır. Pratikle çok fazla alakası yoktur. Yok, hiç yoktur demiyorum. Çok yavaştır aşağıya doğru süzülmesi. Bazen keşfedilen bir bilgi, kullanılan bir bilgi başka bir medeniyette kullanılmıyor. Mesela Mezopotamya Cebri son derece gelişkin olmasına rağmen onun varisi olan Yunanlılar Cebirden anlamıyorlar. Ve Cebri geliştirmiyorlar. Farklı bir geometrik yol tutturup gidiyorlar. Dolayısıyla Mezopotamya Cebri 830'a kadar yani yaklaşık bir bin yıl ölü olarak kalıyor. Şimdi biz bugün bunu anlamakta zorlanıyoruz. Niye? O dönemdeki bilimin bir teorik olması, iki dokinler olması, belirli bir moral değer sistemiyle, dini sistemle iç içi olması çok farklı, bugünkü gibi değil. Yani bugünkü bilim kavramı, teknoloji kavramıyla çok alakalı değil. Bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Meseleyi çok daha iyi anlayabilmek için. Diğer bir mesele, herhangi bir medeniyette herhangi bir konuyu, disiplini e, iyi idrak edebilmek için o disiplinin son halini göz önünde bulundurmak lazım. Diyelim ki astronomi inceliyorsunuz, diyelim ki felsefeyi, diyelim ki mantığı, diyelim ki dil felsefesini e, o yapının gelişiminin son halkasına bakmanız lazım ki e, oradaki durum itibarıyla geçmişin nasıl evrildiğini tespit edebilirsiniz. Bunu çok önemli çünkü Türkiye'de ee, İslam düşüncesi, İslam medeniyeti, İslam felsefesi, bilim tarihi okumaların en büyük problemi ilk 400 yılda sınırlı olması, daha sonraki gelişmeler kesinlikle itibara alınmıyor. Çok parça bölük pörçük ve uzmanların e, konusu haline gelmiş. Zihniyetimize yani Biz sanki yani düşün biz hani biz derken kültürel bazda diyorum, 960'tan sonra İslam dünyasına girmişiz. Ama 600 ile 900 arasındaki kültürün içinde yaşamaya çalışıyoruz. Yani biz, Müslüman olmadan önce bu kültür bitmişti. Tabi i̇bn Sina ölmüştü. Alperting ölmüştü yani. Hani öyle bir şey var ya, ne, neydi? Marx öldü, Einstein da öyle, ben de kendimi hissetmiyorum. Şimdi, bunu bütün söylemlerde görebilirsiniz. Televizyonlarda, ötede beride. İslam üzerine tartışılıyor. Tartışıldıkları şey ilk 400 yıl. İlk 400 yıl. Yani adam Selçuklu, Osmanlı kendi mensup olduğu kültürel, tarihsel süreci bile dikkate almıyor. İşte Bakillani şöyle dedi. Kadı Abdülcebahş'un yaptığı efendim Farabi Güzel, bunu bilenin de babacığım yani onların kurduğu ortaya geliştiği, sürdüğü fikirlerin devamı var. Peki bu niye devam edilmiyor? Bu tarih okuma biçimini sorgulamamız gerekiyor. Sonuçta ortaya ne çıkar? Mesela adam rahatlıkla şunu söyleyebilir. Osmanlı'da hiçbir felsefe yok. yok. Ben böyle bir toplantıda bunu söyleyen adama dedim ki tamam. Yok. Bir felsefi meseleyi ele alalım. İstisiz seçin dedim. Bilgi teorisinden, ontolojiden, metafizikten, mantıktan, ahlaktan. Bunu M.Ö. 600'deki kurgusundan itibaren ele alıp Selçuklu Osman'ın üzerinden devam edelim. Bak ben kendi alanla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani söylersem zaten ne olduğunu da anlamazsın. Ama senin seçeceğin bir problem. Felsefenin ne olduğunu bilmiyor adam. Yok diyor. Ha niye? Okuduğunu da anlamıyordu ondan. Raziden sonraki felsefe metinlerini okuduğunuzda anlayamazsınız. Anlamadığınızda yok dersiniz. Çünkü o sizi rahatlatır. Allah aşkına şu tarihçiler entelektüel tarihten elini çeksinler. Hangi felsefeyi biliyorsunuz? Hangi bilimsel sorunla uğraştınız? Hangi bilimde uzmanısınız da var yok diyorsunuz? Sen üzerine alınmaz çünkü sen onlardan biri değilsin. Yani matematik mi biliyorsun, fizik mi biliyorsun, klasik hareket teorisini biliyorsun, yanma teorisini, mi, de, hangi şeyi biliyorsun da var ya da yok diyecek mercide kendini görüyorsun. İki boyutlu düşünüyoruz. Üçüncü boyut yok. Nedir o? yok. Lafızla. Baktığı zaman o metni, yani İbni Kemal'in, Hadi İbni Kemal çok zor bir metin, zor bir yazardır. Taşköbiz Zaten hangi metnini okudun da, anladın da, o metnin ele aldığı felsefi problemi tarihsel köklerine geri giderek idrak ettiğinde, orada yeni bir şey söylüyor mu ya da yeniden bir ifade var mı yok mu karar veriyorsun. Karar demek farklı görüşleri dinleyerek bir nihai sonuca ulaşmak demektir neye göre karar veriyorsun? Hangi ölçüde göre konuşuyorsun? E, kafa gazı. Kafa gazı. Bunun için e, dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Meseleleri okurken bilmediğimiz konularda bir kere konuşmayacağız. E, süreklilik esastır bu tür şeylerde. Bir bilim sistemi ya da bir felsefe sistemi dediğim gibi biraz önce binlerce insanın Arı gibi çalışması, çok yeni kavramlar, yeni teknikler işin içine katarak e, o sistemi zenginleştirmesi, dönüştürmesi ile mümkündür. Öyle efendim çok özgün değil falanca düşünür. Ha sen özgünsün de. Ya yani sen ortalığı katıp bir rekord Einstein'sın ya da ne bileyim ben İbn-i Sina'sın da buna karar verdin. Sen ne yaptın? Ya Türkiye'deki bilimsel çalışmalar ben size daha önce de söyledim. Bir mezarı kazıp oradaki kemikleri başka bir mezara aktarma işidir ya. Doktora tezlerimiz, master tezlerimiz çoğu öyledir. Kazıyoruz oradan. İşte Farabi ne dedi İbn-i Sina'yı alıyoruz getiriyoruz buraya koyuyoruz. Sanki çok yaratıcı düşünce geliştirmişiz, üretmişiz de. Oradan geriye bakıp aa bunlarda bir şey yok biz baba iyi işler yapıyoruz bunu, bunu geçin daha daha eser dökümü çıkartılmamış envanteri çıkartılmamış bir kültür hakkında bu kadar te terbiyesizce ve edepsizce konuşulmaz ve bunlar ötede beride yazı yazıyorlar ya hani sizdeki Müslüman hassasiye söylediğiniz bir cümle insanlara ee, örnek oldu İnsanlar onu takdir ediyorlar. Onun bütün sorumluluğu üzerinizde yok mu sizin? Ötede beri de gazetede yazıyor. Müslümanlar düşünceye tahammül edemiyorlar. Ha sen düşündün ben tahammül edemedim. Ya ben 85'ten beri yazı yazıyorum. Hiçbir sıkıntı görmedim bu ülkede. Ben düşünmüyor muyum? Ha sen tahkir edeceksin. Hakaret edeceksin. Benim tarihime küfredeceksin. Hiçbir bilgin olmayacak. Ondan sonra ben seni eleştireceğim. Efendim düşünmeye tahammül edilemiyor. Ha düşünmek... Öyle bir şeyse o zaman kusura bakma. Burada söylemeyeceğim Türkçenin o çok güzel kelimeleriyle ancak ee, muhatap alırım böyle bir şey. Bu son derece önemli çünkü kendi ben idrakinde problem olduğu için insanlar aynaya baktıklarında her şeyi öyle görüyorlar. Kendi psikolojilerinde sorun olduğu için kendilerini yorumlama biçimlerinde hastalık olduğu için tarihlerine baktıklarında da aynı şeyi görüyorlar. Burada Fransız oryantalistlerden birinin sözünü hatırlamakta fayda var. Bir milleti yenmek istiyorsanız onu meydan savaşında bir kere yenmek istiyorsanız onu meydan savaşında mağlup edersiniz. Sürekli yenme zevkini tatmak istiyorsanız tarihin önünde küçük düşürürsünüz. Kendi tarihin önünde onu o milleti küçük düşürürsünüz. Bu adamlar kendi tarihi önünde küçük düşmüş insanlar. Onun için Sürekli yenilgi psikolojisiyle hareket ediyorlar. Dedik ve geçtik. Bu mesajlar bir yere gider. Evet. Şimdi, önce astronomikten bahsedeceğim. Sonra, e, kelamdan bahsedeceğim. Sonra ikisini sentezleyeceğim. Astronomia kelimesi, e, Yunanca bir kelimedir. Astronomia, nerede bizim kalemlerimiz? İçerik olarak ta Babil'lere kadar geri gider. Babil astronomi geleneği hem kayıtları bakımından çok uzun solukludur. Binlerce yıl rasat yapmış. Bunun dini veçeleri var, bunun politik veçeleri var, bunun ekonomik veçeleri var. Bütün toplumsal yapıp etmelerinin bir sonucu son derece ciddi astronomi kayıtlar var. Bunların analitik, aritmetik ve cebirsel yorumları var. Daha sonra bu Yunan'a. Geçiyor Milattan önce 500'lerde e, özellikle Pers ordusunu, Ahamenit İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu önünden kaçan beyaz Mezopotamyalılar, Anadolu üzerinden önce Ege, oradan İtalya'ya, sonra Atina'ya geçiyorlar. Atina, bugün kullanılan Atina, Atina Mısır tanrıçasıdır, siyah bir tanrıçadır, koruyucu tanrıçadır. E, ülkenin başkenti bile Afrika'dan alınmadır. Felsefe kelimesinin kökeni e, eski Mısırca'dır. E, hikmet dediğimiz felsefe dediğimiz hadise e, hem bilimsel resim tarafıyla hem de e, yorum tarafıyla köklerini e, Mezopotamya kültürlerinde, eski Mısır kültüründe, Anadolu kültürlerinde e, Girit-Miken uygarlığında bulur. Bu gayet de doğaldır zaten. Yunan bunları çok çeşitli açılardan devralır ve Yunanca yeniden ifade eder. Astronomi e, Yunan kültüründe iki kere Mezopotamya ile izdivac etmiştir. Bir, İskender öncesinde özellikle Hipokrates adlı, bu tabip olan Hipokrates değil, Hipokrates adlı birinin e, Anadolu'dan e, Platon Akademisi'ne gelmesi ve orada ilk geometri kitabını yazması ve astronomi tanıtması ee, ve daha sonra Eydoksos adlı bir yine Anadolu'lu bir astronomun yine şeye gidip e, akademiye gidip Platon'un akademisine oradaki e, özellikle gökyüzündeki düzensiz hareketleri çözebilmek için geliştirdiği küreler sistemi bir de İskender sonrası o bölgeleri fethedildikten sonra bütün oradaki birikimin Yunanca'ya tercüme edilip Özellikle Batlamyus'un eserlerinde gördüğümüz e, yüksek dereceli astronomin ortaya çıkması. Ki bakın Yunanlılarda gözlem çok zayıftır. Bir Hüparcus dedilen bir e, astronomun düzenli gözlem yaptığını biliyoruz. Bir de birkaç tane ufak tefek gözlem yapan astronom var. Ama Batlamyus'un metinlerine baktığımızda olağanüstü derecede gözlem kayıtları kullandığını görüyoruz. Bunların kökeni Mezopotamya'dır. Çünkü orada da bir kültür havzası var. Çok yabancı değiller birbirlerine. Evet. Bu sistemde astronomiye üç anlama gelir. Bir, matematiksel astronomi. iki fiziksel astronomi. Üç, üç astroloji. Tamam mı? Yani astronomiye dediğinizde siz Yunanlılarda ve Helenistik dönemde üç şeyi birden anlıyorsunuz. Matematiksel ifadesi, e, fiziksel ifadesi ve astroloji. Matematiksel ifadesi, Batlamyus'un alma cestisi, e, Fiziksel ifadesi, Platon'un Hypothesis diye adlı kitabı. astroloji ise Tetrapolis. Bunların hepsi mevcut. İlk defa tarihte astrolojiyi astronomiden ayıran İbn-i Sinatır. Felsefi ve sistematik olarak. Astrolojiyi sözde bilim kabul edip bir kenara da Ve matematiksel ve fiziksel astronomiyi sadece astronomi kavramının altına koyar. Ancak, burada Tarihsel ölçekte baktığımızda astronomi ikiye bölünmüş şizofrenik bir bilim olarak gözükür. Matematikçiler kafalarına göre bir astronomi kurarlar. Daha çok matematiksel hesaplamalar, geometrik modellemeler yaparlar. Ee, gerçeklikten, fiziksel gerçeklikten, realiteden koparlar. Tamam. Fizikçiler ise özellikle Aristoteles İbn-i Sina içerisinde daha çok gökyüzündeki yapıların fiziksel nedenlerini ya da niçinleri üzerinde dururlar. <gülüyor> Böylece bu iki çatal gittikçe açısını açarak devam eder. Elbette bunu birleştirmeye çalışan heveslik dönemde astronomlar var ama ilk defa tarihte İbni İsem fiziksel olan ile matematiksel olanı sentezler, terkip eder. Ve evrene ilişkin herhangi bir teorinin fizikselle içeriye sahip olması gerektiğini fakat onun formunun matematiksel e, ifade edilmesi gerektiğini dile getirir. Meşhur ifadesiyle bilgimizin e, duysal tarafı, maddesi, hissi, duysal olmalı. Fakat onun formu aklidir. E, akıldan gelen entiteler matematik ya da kavramsal e, ol olabilir. El-ilm unsuruhu hissi. Sûretu akli, bunun kendi ifadesi Arapça. Yani ilim, bilgi dediğimiz hadise e, şeyi unsuru kökeni e, duysal olmalıdır, ama onun sureti, formu, biçimi matematiksel olmalıdır. Mat e, akli olmalıdır, matematikte akli olan bir şey. Böylece e, bir taraftan İbn Hısemci bir anlayış, bir taraftan İbn Sinacı bir anlayış. İslam dünyasına baskın iki yaklaşım olarak devam ediyor. Size i̇şte daha önce ilk derslerde anlattığım Sultan Sencer'in etrafında bulunan büyük astronomlar işte İstifzari, Ömer Hayyam değil mi? Hazin ondan sonra, sonra Haraki ondan sonra ve onun talebeleri Çamini gibi pek çok astronom İbn Heysen çizgisini devam ettirirler. Bu çok enteresan bir şeydir. Bakın i̇bn Sinayla Sina ile Biruni'nin görüşmeleri var. Karşılıklı Nesevi denilen bir alimin tabi ve matematikçinin evinde karşılıklı görüşüyorlar. Mektuplaşmaları da var birbirleriyle. Günümüze geldi. Birbirleri tabii tartışıyorlar. iki büyük dev. Biruni diyor ki ya Üstad çok zeki bir adamsın ama matematikten zerre kadar anlamıyorsun. Bu olaylar o kadar basit değil ya. Matematik şudur matematiktir. O da diyor ki çok güzel. Müthiş bir matematiksel ama zerre kadar mantıktan anlamıyorsun. Senin matematik dediğin her şeyi çepeyip çevreleyen mantıktır. Klasik gelenekte bir damar mantık, bir damar, bir damar da matematikten gider. Bunları birleştirmek öyle kolay değil. Niçin? Çünkü biz gökyüzündeki olgun olayların nasıl hareket ettiğini ancak matematik modellerle tespit edebiliyoruz. Ama niçin öyle yapıyorlar? Bunu matematik vermiyor. Bunlara göre. Yani niçin? Ee, düzensiz hareketler, röthgait hareket şöyle olur. Niye Jüpiter şu kadar felek içinde hareket eder? Niye bu böyledir? Niye şu şeydir? Bunu cevabını verecek matematik değil. Matematik niçin sorusuna cevap vermez klasik kelimekte. Ama nasılı sana anlatır. Buradan gider, şöyle gider, şu kadar uzaklığı vardır. Değil mi? O şunun gibi yani. Burada hatta başka modeller de var da. Mesela şunu kapatayım, başka bir model açayım size. Diyelim ki Mesela Merkür modeli. Şimdi bakın bunu matematiksel olarak çizdim. Bak hareket ediyor. Şimdi bunu matematiksel olarak göstermem mümkün. Çünkü tabi bunu kafama göre göstermiyorum. Ne yapıyorum? E, veri alıyorum, rasat yapıyorum. Sonra bunu modelliyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani duyusal olanı nasıl matematiksel formülasyona modele döküyoruz, sonra bu meden nasıl gerçekliği tekrar açıklıyor? Çünkü buna göre takvim yapıyorsun, değil mi? Buna göre e, 50 yıl, 100 yıl sonra e, Olacak, gezegen abi. nedir, Güneş tutulmasını belirliyorsun, bir sürü işini buna göre savaşlarını bana göre vergilerini bana göre düzenliyorsun. Şimdi bu güzel. Peki burada niye böyle dönüyor? Niçin? Bu sorunun cevabını burada bulamıyorsun. Bu e, bilginin Mesela diyelim ki Mars'ı, bak burada çok çeşitli modeller var. Tuğsi'nin, Urdun'un, İbn-i bak o kadar kompleks ki gökyüzünden rasat yapıyorsun, tabii o zamanın şartlarında, e, hareketlerin hepsini ifade etmen lazım. Çok kompleks modeller oluşturuyorlar. Mesela sıf Tuğsi, İbn-i Şahat'ı gösterelim. Bak şu İbn-i modeli. Daha sonra bunu, Kopernik aynen kullanıyor. Şimdi şu model e, neye göre çiziliyor? Oturup matematiksel olarak dizayn edemezsin onu, değil mi? Rasat yapıyorsun, zaten i̇bn Şatır, Emevi Camii'nde aynı zamanda Rasat yapıyor. Ve bir model oluşturuyorsun. Ama bu model hiçbir zaman e, şeyi, nedir onun adı, sana niçini vermiyor. Dolayısıyla bilim ikiye bölünmüş vaziyette. Gerçekliğe ilişkin. Zeyarete ilişkin bilgi ikiye bölünmüş vaziyette. Bir taraftan niçini veren fizik, felsefe, öbür taraftan nasılı veren matematik. Bakın bu çok önemli. Çünkü Galile, ya modern bilimin kurulmasında zaten bu iki e, farklı açıyı, iki ucu birleştirmekle mümkün oluyor. Galile biliyorsunuz necedir? Matematikçi ve e, alet yapımcı. Üniversitede ikinci sınıf bir vatandaş. Esas bilim adamı kim? Mat fizikçi. Nature'u filosofer, doğa filozofu. O ağa. Zavallı e, Galile'nin hatta şey denir böyle espriyle modern bilim Galile'nin intikamıdır. Çünkü hep tahkir edilmiş. Onu hep küçük görülmüş. İkinci sınıf. Newton bile kendi yaptığını fizik, mesela Huggins'la Huck'la tarçmanında sen ne anlarsın? Sen matematikçisin, ben fizikçiyim, diyor ona. Matematikçi, anlamaz bu işten. Tabii, e, o matematikçi-fizikçi çatışması, modern bilimin en önemli meselelerinden biridir. Newton'un kitabının adını hatırlayın arkadaşlar, nedir Newton'un anaşiği? Doğa felsefesinin matematik ilkeleri. Doğa felsefesiyle matematiği birleştirdiği an zaten işi çözüyor. Yani matematik niçini de verir? Zaten niçin sorusuna doğan bilimde ihtiyaç yoktur. Niçin sorusuna attığın zaman işi çözüyorsun. Şimdi evet bu soru İslam medeniyetinde e, geçmişten alınan ama e, çok komplike ve sofistike yapılarla ilerleyen bir sorun. Evet çok teknik oldu biliyorum ama meseleyi anlamak için yapacak başka bir şey yok. Bunun sebebi şudur arkadaşlar tümel bir şeyle düşünüyorlar. İlla tümel, özsel yapıları elde edeceğiz. Ondan sonra kesin bilgiyi bulacağız, nedeni bulacağız. Evet, çünkü ideal İbn-i Sina'cı ideal bilgi nesnelerin özünü tespit etmek, ondan sonra kesin olarak bilmek, nedensel bağlantılarını özsel nedensellik anlamında göstermek. Şimdi çok teknik şeylere girmeyelim. Böyle bir ideal olduğu için bu ideali de ancak fizik veriyor. Şimdi bunu eleştirmeye başlıyor bizimkiler. Tabii böyle bir sistemde matematik özleri veremediği için kesin bilgi üretse bile doğal süreçleri açıklayamıyor. Ve bu büyük bir tartışmaya neden oluyor. Fahrettin Razi, Şahabettin Sürheverdi gibi filozof ve kelamcılar bu sistemi çok sıkı eleştiriye tabi tutuyorlar. Çok ilginçtir. İslam medeniyetinde teorik astronomi konusunda... Orijinal çalışmalar 1240'a kadar çok zayıftır. Daha çok e, pratik astronomi hesaplamalar var tabii. Birkaç tane ötede beride e, teorik çalışma yapan var ama ana ciddiyeti belirlemiyor belirlemiyor bunlar. İlk defa 1240'ta Mühettin Urdi Şam'da, Nasreddin Tusi, Kutbuddin Şirazi ve İbn Şatır gibi e, büyük astronomlar yeni modeller, yeni teorik perspektifler geliştiriyorlar. Niçin? Çünkü Razi sonrası ve Şirazi sonrası ama e, Süreverdi sonrası sistem, İbn-i Sinac'ı sistem zayıflatıldığı için. Bu sistem yani fiziksel olanla matematiksel olanın birlikteliği ve matematiksel olanın artık doğanın bilgisini verebilir iddiası son derece önemlidir. Klasik gelenekte bu e, dış dünyanın bilgisi, doğanın bilgisini veren büyük oranda dışarıdan aldığım izlenimlerin zihnimde maniyete dönüştürülmesi ve bunun özünün yakalanmasıyla mümkün. Matematik burada ne ikinci il. İşte ilk defa şeyde, e, Razi'den sonra şunu tartışmaya başlıyorlar. Niçin matematik gerçekliğin bilgisini bize vermesin? Tanrının gönderdiği kitapta, kitabı tenzili de Emir ve nehirleri anlamak için matematik çok da işimize yarıyor. Feraiz hesabı yapıyoruz, değil mi? Ondan sonra arazi ölçümü yapıyoruz, e, takvim hesabı yapıyoruz, vergiler onlar bu matematikle olmuyor mu? Niçin o zaman yaratılan kitap el kitabı tekvini yaratılmış kitapta matematikle idrak edilmesin? Bak çok enteresan bir yaklaşım. Dolayısıyla evren de matematikle bilinebilir. Son derece önemli bir yaklaşım. <gülüyor> ve e, artık sadece dışarıda olan ve zihinde olan değil, aynı zamanda matematiksel entitelerde de, matematiksel varlıklar da e, gerçek kabul edilmeye başlıyor. Gerçekliği vermeye, gerçekliğin bilgisini temsil edebileceklerine doğru gidiyorlar. Bunu ilk defa Semerkant'ta görüyoruz. Semerkant'ta ilk defa, e, <gülüyor> Semerkant rastathanesi kurulduğu zaman artık... Klasik İbn Sinacı ya da klasik e, felsefecilerin İbn Sinacı tarafından temsil ettiği yapı'nın dışında yeni bir zemin arayışına gidiyorlar. Mesela Mekka'da böyle değil, Mekka'da Tusi tamamen İbn Sinaç. Nedir Semerkantın şeyi? Kelam. Şimdi bu çok önemli. Kelam tamam atomcu bir ontolojisi var o ayrı ama kelam bir kere tümel bilgiyi kabul etmiyor bilgiyi biz ancak e, genel olarak bilebiliriz. Şimdi tümel bilgi de esas olan arkadaşlar tümden gelimdir. Ne yaparsanız yapın talil diyoruz biz buna. Yani illetini vereceksin, niçinini vereceksin. Niçinini verdiğin şey zaten nedenini verdiğin şeydir. Dolayısıyla bu kesin bilgidir. Razi ilk defa diyor ki hayır. İnsan bilgisi iki temel işlemle elde edilir. Bir, el-ihtibar et-tam el-istikra et-sahih. Ne demek? Deneyim, deneyim, deneme, yanılma ve tüme var. Kaynak el-metavülü aleyin girişi. iktibar çok entesan. Bugün Arapçada laboratuvarın adı nedir? Mahber. Laboratuvar. Bu sadece bir tecrübe değil yalnız. Basit olayları akışında e, takip ederek bir tecrübe elde etmek değil. Deneyeceksin. Bir tür deney, bir tür çünkü deney iş öyle kolay bir iş değildir. Deneyin bilginin kaynağı olması ancak deneyin halkın önünde yapılmasıyla mümkün olmuştur ve yapılan deneylerin yayınlanmasıyla mümkün olmuştur. Eskiden simyacılar da deney yapıyordu, tabipler de deney yapıyordu ama bunu paylaşmıyorlar. Sırlı bir şey bu. İlk defa Robert Boyle, değil mi, e, deneyi halkın önünde, halkın değil de eş seçkinlerin, aristokratların önünde yapıyor ve yayınlıyor. Ya yani Ben bir deney yaptım, şöyle şöyle, bilginin kaynağı olması kolay değildir deneyin tarihte. İlk defa burada bunu görüyoruz. İstikrağı tüme varım demek. Dolayısıyla biz gerçeklik hakkındaki bilgilerimizi muhakkak ne, nereden elde edeceğiz? Deneyerek, yanılarak, gerekirsek tırnak içinde küçük ölçekli deneyler yaparak, bunu biliyoruz. Yapıyor çünkü Kemalettin Farisi optik deneyleri yapıyor. Çünkü onlar ölçülerini veriyor. Ve tüme varım yapacağız. <gülüyor> Bir kere tümel bilgiyi reddediyorlar. Yani nedenini veren, niçini veren bilgiyi reddediyorlar. Bunun yerine genel olan, çünkü tüme ancak bize genel bilgi verir. Özü vermez. Özü de reddediyorlar. Özsel bilgi, mahiyet, kuiditi. Ne onun yerine ne koyuyorlar? Ahvalin bilgisi. Biz sadece evrenin davranışlarını bilebiliriz. O davranışların altında yatan, sizin özsel dediğiniz batini, nümenalçi yapıyı bilemeyiz. Kusura bakma bu kadar basit bu. Bunların için. Kesin bilgimiz de olamaz. Çünkü össel, niçini veren tümel bilgi kesindir. Biz kesin bilgi de bilemeyiz. Kesin bilgi bilsek bilginin değişmemesi lazım. Halbuki diyor ki, razı tarihe baktığın zaman bilginin değiştiğini görüyorsun. Öyle demiş, öyle demiş, öyle demiş. Peki nedir bizim bilgi? İhtimalidir. Doğruya yakındır. İhtimali. Kesindi, yakini değil. Ama biz buna yakın muamelesi yapabiliriz çünkü onunla iş yapıyoruz. Nedeni de mutlak anlamda bilemeyiz. Özsel nedenliği, sadece ilişkisel nedensellik dediğimiz... İşte adetullah dedikleri şey o ilişkisel nedensellik yani iki olgu ve olay arasında bir ilişki olabilir bir olayın nedeni diğer olay olabilir ama bu özlerinden değil ilişkilerinden kaynaklanır bunlar çok yeni şeyler ee, o dönem için ve bu da tırnak içinde tabi daha geç dönemde bu o dönemde çok net değil ama matematikle ifade edilebilir ilişki bir hareket şeyidir ve bu matematikli ifade edilebilir. Daha sonra bu 17. 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında bu yapıya dönüşecektir. İsmail dersi kaçta bitireceğiz biz? Vaktimiz çok değil mi? Evet. Hayır şimdi konu çok zevkli beni böyle uçuruyor. Kendimi tutmam lazım. Tabii şimdi arkadaşlar bakıyor, bu ne diyor ama, yani <gülüyor> e, her zaman anlayacağınız şeyleri söylemeyelim, biraz da anlamayacağınız şeyler söyleyelim, Razi işin deydi, ciddi. Hocam siz çok mutlu edin, yaptığı diyebilir değil, bak şimdi Ali Kuşu ne yapacak? <gülüyor> şimdi bu, e, mesela Semerkant Rasa Tanrısına baktığımızda tek bir klasik felsefe eseri okutulduğunu görüyoruz medresede. O da haberdar olmak için. Hikmetül Ayn ve onun, katibini yazdı Hikmetül Ayn ve onun Kadımir şehri. O kadar. Şimdi biz biliyoruz Semerkant Rastlatanesi'nin beyin kurduğu, işte Kadızade baş hocası değil mi? Ee, ama ne okutuluyor? Yüz, yüzün üstünde matematikçi var burada çalışan. Bilebildiğimiz bütün astronomi ve matematik eserleri okutuluyor. Son yüzyılda yazılmış ve kelam metnilerini hmm. okutuluyor. Mevakıf Şehriyle birlikte okutuluyor. ve Dolayısıyla kelamın, bu biraz önce kısaca özetlediğim idealine göre e, bilim yapılmaya başlanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Ali Kuşçu'nun çok önemli bir kitabı var. Şimdi Ali Kuşçu'yu biz biliriz matematikçi. Aslanım Ulu Bey'in orada çalıştı işte biraz. E sonra da bir şey yok diyorsun tabii. Problem üzerinden düşüneceksin. Bak Ben şimdi çok kısa hani siz uzmanı olmadığınız için bu meselenin çok kısa bir özet yaptım. Biz bunlar bir e, 32, saat, 32 hafta ders yapıyoruz. Bu anlattıklarımı 32 hafta anlatıyorum ben. Tamam mı? E, şimdi böyle bakacaksın meseleye. Sorunu alacaksın Hazreti Adem'den. Tık tık tık geleceksin. Şimdi ben sana bir sayı tanımı anlatayım mesela. Mısırlardan sayı tanımı nasıl başlamıştır? Tamam mı? Mezopotamya'da nasıl olmuştur, Yunan'da nasıl olmuştur, ee, İslam dünyasında bu nasıl gelişmiştir, buna karşı tepkiler Türkistan okulunun sayı tanımı çok entesandır. Türkistan'da yeni bir sayı tanımı ortaya çıkıyor. Bu ikisinin çatışması, ondan sonra bunun atomcu yorumu, geometrik yorumu, bunun e, Semerkant'ta nasıl ele alındığı, İstanbul'a nasıl aktarıldığı müthiş zevkli bir konu. Ondalık kesirler buna bağlı çünkü. Ondalı kesirler nasıl geliştiriliyor buradan hareketle Giyasettin, Cemşit, El-Kâşit, Bak hepsi birbirine bağlı şeyler bunları. Ancak böyle yakalayabilirsin. Meseleyi önce bir mesele alacaksın. Ya da diyelim ki bilginin tanımı nedir? Yani bakıyor adam, bizde bilim tarihi, düşünce tarihi böyle arkadaşlar. Ali Kuşçu, doğumu, ölümü. E, Semerkant'ta doğmuştur, babası Doğancı başıdır. onun için Küççizade demiştir. Ulur Bey çok onu severdi, güzel oğlum derdi ona. İşte Ziçte de zaten ona yakışıklı oğlum diye hitap etti. 5 e, matematik eseri var, 5 astronomi eseri var, 3 tane dil kitabı yazmış, şu tarihte İstanbul'a gelmiş, 5 kere ders vermiş, 6. ölmüş. Ya bu mudur? Ne yaptı bu adam? eserlerine ya, şey, yok bir şey yok. Baktık el Fetih Filmini'ye de bir şey yok. E, yok tabii. E, anlayacak beyin yok ki orada bir şey göresin. Heidegger'in çok güzel bir sesi var. Bilmediğin şeyi kitapta göremezsin. Hiçbir yerde göremezsin. Ben şimdi kitapla konuşuyorum. Hiçbir yerde göremezsin. Bilmediğin bir şeyi göremezsin. Matematik bilmiyorsan o matematik kitabından bir şey anlayamazsın. Asronomi bilmiyorsan, o masronomi kitabından bir şey anlayamazsın. Ben başka yerden anlatmıştım. Ali Kuşçu'nun bir buçuk sayfalık bir metni var, bir buçuk. Adı var da bundan bahseder, bütün şey kitaplar bahseder. Bir kere biri okuyup da, ya bu ne diyor? Niçin orada? Çünkü reddiye ile başlıyor, bir meydan okumayla başlıyor. Batlamüs ve Kutburddin diyor hata yaptı diyor bu konuda. Ya hata yaptı diyor, Lan ne diyor acaba değil, değil mi? Ha o zaman gideceksin, Batlamüs ne diyor? Kuduputtin Şirazi ne diyor? Ha, bunlar hatalı. Ali Kuşu ne diyor? Diye okuyacaksın. Bir buçuk sayfa. Ben bunu yurt dışındaki bir uzmana gönderdim. Altı tane uluslararası konferans verdi bir buçuk sayfa hakkında ve bunu yayınladı. Çünkü Kopernik'e giden hatta bir kayıp halkaydı bu. Ama deprem, konu, oldu. deprem oldu orada, Bizde deprem olmaz. Bizde deprem olmaz. Biz çok sağlamız biz, kayalık üzerine, mermer olduğu için <gülüyor> deprem olmaz bizde. Niye deprem olsun? Türkiye'ye yabancı bir bilim adamı geliyor, Osmanlılar'da mantık çalışacağım. Arkadaşa ne diyorlar? Osmanlı, Türkler ve mantık. Bunu söyleyin de milliyetçi arkadaşlara. Aynada kendini gördükleri için mantık yok. Türkler ve mantık, ya git diyorlar seni. misin? dalga geçmemi geldiğimizde Amerika'dan ya. Bu arkadaş 17. yüzyılda Osmanlı'da mantık diye kitap yazıyor. Böyle, niye mantık bileceksin? Alacaksın bir problemi. Zaten bir problem üzerinden mantık tarihi yazıyor. Relational Slovizm, değil mi? Şeyin kalite burayı bin. Ha. Öyle çalışacaksın. Sen biyoloji bilme. Sen fizik bilme. Sen astronomi bilmiyorsun, ne modern ne klasik, problemleri bilme, nereden bahsediyor bilme, e, tabii ki ne görebilirsin ki metinlerde? Böyle şey olmaz. Evet, Ali Kuşçunun e, ben hatırlıyorum 94'te ilk anlattığımda 94 kaç yıl oldu? 20 yıl, 21 yıl. Allah Allah. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Hepinizin tanıdığı biri. Hocam atmıyorsun değil mi? Bunlar var mı gerçekten? Ya. Ya böyle bu iş. Ama onu bir yavur söylediği zaman o zaman tamam he. Çünkü bizde öyle bir şey var. Avrupalılar ne diyor bu işe? Ya, Avrupalı bilim adamları da senin dediğini kabul ediyor mu? Ne dedim kendi hakkında bir kanaat yok adam. Başkalarının hikayelerinde yaşadığı için o başkalarını onaylaması lazım. Adam köle, beyin köle, ruh köle. Başkası olumladığı zaman he, sen dediğin de çok önemli değil. Ya bizim insan diyor bunu yani ama coş deyince çok iyi çok coş tabii kafana bomba yağdırsın ondan sonra Ali Kuşçu şer tajit diye bir kitabı var Tusi'nin Nasreddin Tusi'nin tajit adlı kenem kitabına yazdığı bir şer şer burada ben bunu 98'de bilim sanatlı bu metni okutmuştum. Kayıtları bende. İstene verebilirim. 98'de. Sonra 2000'de Amerika'ya post doktor için gittiğimde benim bunu tespit ettiğimi gören Cemil Bey hemen yayınladı bunu. <gülüyor> Benden açı. Bakın burada makale olarak yayınlanmıştır. Kaynağını vereyim size. Astronomiyi felsefeden temizlemek, özgürleştirmek, İslam'ın bilime olan etkisi diye Osiris dergisinin 16. cildi. Tamam mı? Şimdi burada Ali Kuşçu diyor ki, gerçekten bir doğa bilimi yapacaksak, özellikle astronomi yapacaksak, yapmamız gereken ilk şey, Aristotelesçi i̇bn Sinacı felsefeyi sistemin dışına atmak. Ha bunu Galileo söylediği zaman büyük adam ama Kilo söylediği zaman, işte İgazalya yaptığımız gibi, değil mi? Bak... Diyor ki, Velhasıl en mezkur fi ilmil heyya. Astronomide zikredilen şeylere özet olarak şu, Leyse mübteniyen alel mukaddamatı tabiye vel ilahiyye. Ne fizik, yani felsefi fizik o i̇bn Sinacı fiziğe, ne de metafizeye bağlı değildir. Astronominin ilkeleri. Şimdi Türkçesini okuyayım. Bizden öncekilerin, bizden önceki yazarların takip ettiği gibi ne olarak bir <gülüyor> felsefecilerin yolunu takip ederek yani felsefecilerde değil Aristoteles İbn-i Sinacı felsefede veleyse zâlik emren vaciben bu zorunlu bir konu değil ki ya herkes bunun peşinden gidiyor diyor veleyse zâlik emren vaciben bel yümkün isbatû min gayri ibtinâ-i tam tersine biz başka bir şekilde bunlara dayanmaksızın da astromü yapabiliriz nedir o? geometriyi kullanırız. Sezgisel bilgiyi, hadsiy bilgiyi kullanırız ve aklımızı kullanırız. Yani yapacağımız şey belli. Rasat yaparız, veri alırız. Ondan sonra onu matematikle yoğururuz. Bir de bizim aklımız diye bir şey var, değil mi? Bu üçünü bir araya getirir bilim yaparız. Bizim tutup bu tür şeyleri kullanmamıza gerek yok. Birkaç yerde hatta şey diyor bak, usulül faside. Yanlış ilkelerdir bunlar el usûl ül Yani bu, bu kolay bir iş değil. 1472'de yazılan bir kitap. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Ölüm tarihi kaç Ali Kuşçu'nun? 1474 müydü? Şimdi buluruz. Hiç, hiçbir tarih bilmiyorsunuz. Ne yapayım? Her şeyi ben bileceğim. Evet, bulamadım. Tıpkı 14580'den sonra, özellikle Tico Birhan'in çalışmalarından sonra, Galile'nin, Kepler'in söylediğine benzer. Yani biz eğer Doğaya ilişkin bilim yapmak istiyorsak, astronomi yapmak istiyorsak artık bu felsefecilerin, buradaki felsefeyi bugünkü anlamda düşünmeyin. Bugünkü felsefe kognitif analizdir, Kant'tan sonraki anlama. Bir kelimenin tarih içerisinde anlamları değişir. Oradaki felsefe, doktrinal bir felsefe, kastedilen Meşşai gelenek, i̇bn Sinacı gelenek ve onun takipçileri. Bu tutulma ya, astronomi ilişkin bu tutulma mesela. Kizye de... E, Şimdi ona, on, var ona geleceğim, ona geleceğim. Evet. 1474, doğru hatırlıyorum, kitapta 1472, nitekim Ali Kuşçu bu kitabı Herat'ta yazıyor. Dolayısıyla orada çok iyi karşılanmıyor. Kelamcılar bile buna tavır alıyorlar. Çünkü bu çok e, garip geliyor onlara. Ali Kuşçu malum İstanbul'a geliyor ve İstanbul'a geldiğinde bu teorisini astronomi uyguluyor ve El Fethiye Fi İlmei -Hey adlı eserini yazıp Fatih'e sunuyor. Bu kitabı açtığınız zaman ilk defa şunu görüyorsunuz, felsefi iç içine katmadan astronomi yapıyor. Semerkant'ta böyle değil miydi zaten? Semerkant'ta böyle ama Semerkant'ta bunun esere dökülmemiş. Hiçbir eserde bunu göremiyoruz. Kadızade mesela Şahminiye yazdığı şerde Şiini belli ediyor, rahatsızlığını belli ediyor fiziğe karşı, yani felsefecilerin ilkelerine karşı. Fakat onu uygulamaya geçiremiyor. Bütün Semerkant okulu mensupları da Ali Kuşçu gibi düşünmüyor. Mesela Şirvani ya da Bircen'de öyle düşünmüyor. Tartışma. Tartışmalar. Ama şu çok önemli. İlk defa tarihte yeni bir bilim ya da başka bir perspektiften bilim yapılabilir olduğunu Nitekim Ali Kuşçu çok enteresan bir şey söylüyor. Bir kere bize yeni bir fizik lazım diyor. Fiziksiz olmaz. Heh. Yeni bir fizik lazım ama tabii ömrü buna vefat etmiyor. Nereden anlıyoruz bunu? Diyor ki, dünyanın evrende sabit olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Evrenin merkezinde ve sabit diyorsunuz. Nereden çıkartıyoruz bunu? Deliliniz ne? Tamamen felsefi deliller. Hissi deliliniz var mı? Rasat ettiniz mi? Yok. Akli deliliniz var mı? Yok. Peki matematiksel bir diliniz var mı yok? O zaman diyor, pekala evren kendi eksen dünya kendi eksen etrafında dönül kabul edilerek bir varsayım yapılabilir. Muhtemeldir değil mi? Yapılabilir diyor. İlk defa bakın tarihte dünyanın kendi eksen etrafında döndüğü. Bu ne demek? Yani metafiziğe o dönemdeki fiziğe dinamit koymak demek. Dünyanın kendi eksen etrafı Peki dönüyor olabilir ve buna dayanarak da asturum yapılabilir. Çünkü senin dilinle benim dilim arasında bir fark yok. Senin dilinin ta tamam, tamam kabulden ibaret. ibaret. Dolayısıyla benim felsefi burhani delili burhan diyor. Burada bir işe yaramaz senin burhan dediğin şey. Burada hiçbir açıklama, hiçbir gerekçelendirme veremez bize. Bu son derece önemli bir şey. Bakın çok ilginç yine aynı tarihlerde mesela, şimdi bizim klasik gelenek, biliyorsunuz bir Felek teorisi dediğimiz bir teoriye dayanır. Bak şu klasik sistem arkadaşlar. Bat batlamış ama artık bu çok işlenmiş bir batlamış modeli. Şimdi bakın e Felek şudur, onu hemen size anlatayım. E şimdi dünyadan Ay'a baktığınız zaman Ay bize en yakın gök cismi bile 384 bin Baktığınız zaman, ayla dünya senkronize döner arkadaşlar. Biz hiçbir zaman arkasını göremeyiz. Şimdi ilk insanlar şöyle düşünmüşler Babil'den. Demek ki dönen ay değil. Ay dönse biz öbür tarafından görmemiz lazım. Bu bir şeyin içinde gömülü. O dönüyor. o dönüyor. Buna felek demişler. Felek budur. Felek yörünge demek değil. Öyle çeviriyorlar Türkçe'ye. Değil. Felek şu. Şöyle bir daire düşünün. Tabii üç boyutlu bu. Şöyle. Gezegen şuna gömülü. Gezegen dönmez klasik şeyde, sistemde. Bu dünya burada. Bu dairenin kendisi dönüyor. Tabi sistem hareket düzenine kurulduğu için o hareketin birbirine aktarımıyla bir sürü felek üretiyorlar. Düzensiz hareketleri, 40 tane, 50 tane, 60 tane, 200 tane feleğe kadar götüren var. Tamam mı? Sistem böyle dönüyor. Bakın yaklaştırdığım zaman göreceksiniz feleği. Bak şimdi şu dünya, görüyor musun nasıl dönüyor? Bu feleğin içinde, bu felek dönüyor. Tabii feleklerin içinde felekler var. Hepsi acayip kelek melek olmuş. Karışık bir sistem ama matematiksel olarak çalışıyor. Fiziksel karşılığı yok. Feleğin çemberi buradan mı? Feleğin çemberi, felaket, kahpe fele kahrolsun felak, yaktın beni felak. Hepsi burada. <gülüyor> Çünkü bunlar ay altı dünyaya etki yapıyor ya güneş gibi. Orada astroloji maastroloji oradan çıkıyor. Şimdi bu sistem bakın böyle çalışıyor. Görüyor musunuz? değmek zorunda çünkü hareketi birbirine aktaracak. En yukarıdan hareket geliyor. Şimdi mesela çok ilginç bir genç arkadaşımız Kübra Hanım e, Hoca Zade'nin metnini okurken fark etti. O kadar okuduk ama dedik ki kafada olmayınca göremiyoruz. İlk defa mesela şeyde Hoca Zade'de Tehafutul e, Ferensif alıntı kitabında diyor ki felek diye bir şey yok diyor. Felek dediğiniz şey sizin bir gezegenin dünyanın etrafında dolaşırken takip ettiğim mehum mesir yürüyüştür. Tam yörünge anlamı. Tam yörünge anlamı tabii yani ona benziyor. Mehum yani vehmi biz öyle varsayıyoruz. Orada sanki bir bu da fiziksel adı. tabii bu fiziksel o felek var. Tabii. Felek cisimden zaten Tıbberay kuyruklu yıldız rasatı yapınca bakıyor ki felek olsa oradan geçmemesi lazım. Geçse parçalaması lazım tabii. Çok ilginç, Ali Kuşçu da bütün bu teorilerini kuyruklu yıldız rasadından hareketle çıkartıyor. şeri Tecid'de yaptığı kuyruklu yıldız rasadını anlatıyor. Şu kuyruklu yıldız o dönemde çok önemli bir problem. Teknik şeylere girmeyeceğim. Şimdi bakın, bir insanın bu sistemi e, sabahtan akşama çıkartması kolay değil. Yüzlerce tartışma var bu konuda. Dolayısıyla sen diyorsun ki, senin felek dediğin şey, nitekim bakın Fethiye'de, Ali Kuşçu Fatih'e sunuyor bu kitabı. Dediğim gibi felsefe kısmı yok. Hemen matematikten başlıyor ve sistemi anlatıyor. Klasik sistemi anlatıyor ama artık akıllar, nefisler yok. Felek sistemi mekanizma. Bir makine gibi evini tasavvur ediyor. O makinenin içerisinde o sistemi dönüştüren böyle ikinci fail nedenleri kabul etmiyor. Tam bir kelamcı gibi. O dönüyor sadece, mekanizma o. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla. Ee, Dolayısıyla 15. yüzyılın sonuna geldiğimizde İslam dünyasında özellikle Türkistan, İran, Anadolu hattında e, klasik sistem bir şekilde ne diyelim ona e, modası geçmiş bir yapı olarak kabul ediliyor. Nitekim yine Osmanlılar'da 1543'lerde vefat eden Garsiddin el-Halebi i̇bn Nakib denilen bir e, matematikçi astronom e, çok küçük bir isaresi var. İlk defa benim bilebildiğim, benim tespit ettiğim bir tabir kullanıyor. Yeni bilim, yeni astronomi. Ilmun heyyetul cedide. Onun karşısında ilmi hayyetul mahude, alışılmış, bilinen, eee ala'lade astronomi 1530'larda yazdığını tahmin ediyorum. Metinde tarih yok ama 1543'te öldüğüne göre o tarihlerde şey yapılabilir. Eee Yeni bilim tabiri, bir kere yeni tabiri klasik gelenekte çok zor kullanılan bir şeydir. Yeni iyi bir şey değil çünkü. Geçmiş, şş, altın çağ geçmişin olduğu yer, her şey geçmişe göre nispetle şey yapılır. Tabii o İslam dünyasında onun farklı kullanımları şüphesiz var. Ama hey ilme hey etül de demek, yeni astronomi demek kolay bir iş değil. Ee, bakın bir süre sonra, 1590'dan sonra batıda yazılan pek çok kitabın adında ne var? Nova. Yeni fizik, yeni astronomi, yeni matek, yeni bilim Galilede, Galile'de. Viconiki geç, o şeye karşı. Niftonculuğa karşı yeni o. Nifton'u da eski kabul ediyor. 1716'lar falan değil. Nova kelimesi kullanılmaya başlanıyor. Yeni olan. Artık eski olan değil, yeni olan esastır. Bunun ilk defa yine e, İstanbul'da kullanıldığını görüyoruz. Yeni bilim. Ha ne oluyor da bu devam etmiyor? Onu görüp önümüzdeki hafta ya da 15 gün sonraki derste konuşacağız. Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Bu niye devam etmiyor? Ama bunun tartışıldığını biliyoruz. Mesela Ali Kuşçu'nun öğrencisi e, Gülam Sinan hocasının geleneğini devam ettiriyor. Fethiye yazdığı şerde e, meseleyi felsefi açıdan devam ettirmeye çalışıyor. Ama e, torunu Mirim Çelebi dedesinin yaptığına pek sıcak bakmıyor. Yani felsefe olmadan, e, klasik fizik olmadan bu iş nasıl gider? Bir cendi mesela, benim e, Trabzon'a geldiği için çok önemli kabul ettiğim adamlardan biridir. Bir, Trabzon'da hastane kuruyor e, bir cendi. Bir cendi mesela Ali Kuşu'nun fikirlerini kabul etmemekle birlikte şunu kabul ediyor yeni bir fizik geliştirmek mümkün müdür? Ve lokal gravitasyonu geliştiriyor. Yani yer çekimi e, şeyine Fikrine gitmeye başlıyor. E, bu da yayınlandı İngilizce olarak. E, bir cendi'nin yer çekimi, tabii bildiğimiz anlamda matematiksel formülasyona tabi tutmuş yer çekimi değil. Yer çekimi çok yerde vardır. Çekim fikri çok yeni değil arkadaşlar. Pek çok kitapta görebilirsiniz ama önemli olan onu matematikleştirmek. Batıda olan yeni bir şey. O yeni şey de sabahtan akşam olmuyor. Onu demek istiyorum. O da bir süreçtir. Dolayısıyla bakın bir astronomi örneğinde çok hızlı koşarak gittik, farkındayım. Bir astronomi örneğinde dönüşümlerin nasıl olduğunu, nasıl geniştiğini ve 15. yüzyılda, 16. yüzyılda türkistan i̇ran anadolu hattında ulaşılan neticeyi ne olduğu, bakın gördük. Ufacık bir sunumda, bir buçuk saatlik bir sunumda, bunu gördüm. Bütün konuları bu şekilde ele almamız gerekiyor. Problem alacağız. O problemi e, kendi bağlamı içerisinde kutsama, kutsallaştırmadan, yani bunlar neticede bir tarihsel çalışmadır arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Bunlar bizim tarihimiz. Yunan da bizim tarihimiz. Entelektüel tarihin milleti olmaz. Ne dedik? Nazariyatın taş değil mi? 1560'ta ne diyor? La, la mezhebe değil o. o. daha sonra. O çok hafif. Din, nazariyatta din, din ırk, zaman ve mekan olmaz. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok bizim. Hiçbir zaman olmadı. Bu çok çağdaş bir şeydir. Bütün insanlığın tecrübesi elbette bizim tecrübemiz. Ancak kendi mensup olduğumuz kültürün tarihsel tecrübesini kutsamadan, e, hakkıyla ve layıkıyla anlamak için problem üzerinden gitmemiz lazım. ...tıkandığımız noktaları tespit etmek, dönüştürmemiz gereken noktaları... ...çünkü gelenek dediğimiz hadise e, yekpare bir yapı değil arkadaşlar. Orada öyle ipler var ki gelişmemiş, orada kalmış o ipi tutup çekebilirsin. Bugüne taşıyabilir, yepyeni bir e, şekilde ifade edebilirsin. Zaten düşünce demek aslında tarihsel olanı e, yeniden ifadelendirerek devam etmek demektir. Devam yoksa düşünce olmaz... Çünkü düşünce tarihiyle birlikte yürür, bizatihi kendisi süreklilik gösterir. Ee, öbürü ne olur biliyor musunuz? Atmasyon dediğimiz, atıyoruz, ok atar gibi böyle e, sallama dediğimiz hadiseye dönüşün. Düşünce tarihiyle birlikte yürür. Tarihi bilmediğiniz zaman size ait bir düşünce inşa edilmesi son derece zordur. Elbette burada e, kutsalma anlamında söylemiyorum. Netice dediğim gibi bu bir tarih. Ama kendini yorumlayabilmek için de sahih bir ta tarih tasavvurun olması lazım. Sahih bir tarih tasavvurun yoksa aynaya baktığında kendini e, adam yerine koymazsın. Kendin hakkındaki kanaatin ve yorumun e, nakıs olur, eksik olur. E, küçük olursun yani, küçük kalırsın. Bugünkü durumumuz. Buna şahittir. Sorusu olan. Çok özür diliyorum. Çok teknik olmadı değil mi? Takip edebildik mi? En azından şunu anladık. Memlekette bu işler böyle gitmez. <gülüyor> ya da işler sandığımız gibi değilmiş. Değil mi? Bu bile bizim için yeterlidir. Buyur tane Hocam. Kendimizi küçük güvenmekten vesaire bahsediyoruz. Ee, bu ortak insanlık mirası gibi bir şeyselerimiz eee aslında O eylemle alakalı bir şey. Şimdi şurada biri bir iş yapıyor. O iş senin de işin. Böyle bakabilirsin. Ama o işi senin yapman senin, kendinle, senin kendin senin kendini idrakinle alakalı bir şey. Bilim Yalnız felsefe, düşünce, entelektüel e, üretim bütün hepimizin mirası ama benim onu yapmam ayrı bir zevk değil mi? Ayrı bir katkı değil midir? Benim kastettiğim o. Senin kendi düşünebilmen kendini idrakinle başlar. Bak hep söylediğim bir şey var. E, Razi'nin e, sık sık tekrar ettiği bir cümle. Kendinin bilgisinin bilgisine ermediğin müddetçe kendin değilsindir bu seviyeye, bu makama gelmediysen de tefekkür edemezsin. Çok entesan bir cümle bu. Diyor ki, kendinin bilgisinin bilgisine ermeyen bir kişi dış dünyayı tefekkür edemez. Razinin. Razi yani şöyle bak, e, kümeler şeyle ben bunu yazdığım için yayınlanacak. Şurası zat diyor buna. Tamam mı? Şu zatın bilgisi bilgisi. Zatın bilgisinin bilgisine diyor ermek. Bunu homo sapiens sapiens demek bu. Kendinin bilgisinin bilgisine ermek sen olmayanı düşünmeye başlamanın zeminidir. Biraz ağır bir konu ama ben şimdi kendim hakkında bir idrake sahip değilsem ee, ne yapabilirim? Bir çocuk düşün ya da bir deli düşün. Kastettiğim o. Yani orada yapılan benim, ama onu ben yapayım. İşte ben yapabilmem için o kendilik bilincine ermem lazım. Bu da tarihsel süreklilikle alakalı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? O derinliği, tarih, unutmayın bakın tekrarladım, tarih, düşüncenin üçüncü boyutudur. Düşünceye derinlik verir. Tarih dediğim tarih bilimi değil ha. Onlar boyutu öldürmek üzere iş yapıyorlar. 3. boyut değil artık onlar ikinci boyutu bir ortadan kaldırmak. Tarihçi arkadaşlar her şey yapıyorum. Çamur atırmıyoruz öyle bir şey değil sakat abi. Ee, o üçüncü boyut olmadığı için iki boyutlu düşünüyoruz. Yüzeysel dediğimiz yüzey ne demek? Sat. Satıyı düşünmek diyorsun ya. İki boyutlu düşünmek demek yüzeysel. Satı şudur işte arkadaşlar. Satı şu bak. Şu satı. Şu da cisim. Arada fark var değil mi? Buna satı Yüzey, işte yüzeyse düşünmek iki boyutu düşünmektir. Derinliği olmayan. Düşüncenin derinliği tarihle mümkündür. Dediğimiz o. Yoksa tarihi e, transandant, aşkın böyle tapılacak bir şey olarak gördüğümüzden değil.